Gusül boy abdesti. Lughat anlamı yıkanmaktır. Bütün vücudun hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde temiz suyla yıkanmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Maide suresi 6. ayet. Eğer cünüp iseniz iyice temizlenin. Cünüp olanın yıkanması farzdır. Guslü farz kılan sebepler. 1. Şehvetle meninin gelmesi 2. Cinsel ilişkide bulunmak, meni gelsin veya gelmesin cünüp olur. 3. Kadının adet ve loğusalık durumundan kurtulması. Bu gibi hükmi kirlilikten sonra gusül abdesti almak farzdır. Gusletmesi farz olanlara yapılması haram olan şeyler. 1. Farz ve nafile namazı kılamazlar. 2. Tilavet secdesi yapamazlar. 3. Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. Dua ve zikir maksadıyla tesbih, tekbir, kelime-i şehadet, selavat getirmekte bir sakınca yoktur. 4. Kur'an-ı Kerime ve ayetlerine dokunamazlar. 5. Kabe'yi tavaf edemezler. 6. Zaruret olmadıkça camiye ve mescide giremezler. Bu durumda olanların gusül almaları gerekir. Guslün farzları 1. Ağzı yıkamak, 2. Burnu yıkamak, 3. Bütün vücudu yıkamak. Maliki ve Şafii'lere göre niyet etmek farzdır. Ağzı, burnu yıkamaksa sünnettir. Ayrıca malikilere göre vücudu oğalamak ve yıkamak işlemlerini ara vermeden yapmak farzdır. Özür sahibi olanların abdesti. Bir hastalık nedeniyle idrarını tutamayan, burnu kanayan, devamlı kusan, kadınlara ait istihaze halinde olan ve yarasından sürekli kan gelen kimse özürlüdür. Namaz vakti içinde özrü devam eden kimse abdest alır. Bu abdestle o vakit içinde farz, nafile ve vacip kaza namazlarını kılabilir. Kur'an-ı Kerim okuyabilir ve Kabe'yi tavaf edebilir. İbadetlerini rahatça yapabilir. Özürlü kimsenin her namaz vakti için ayrı ayrı abdest alması lazımdır. Çünkü namaz vakti çıkınca abdesti bozulur ve tekrar abdest alması gerekir. Kadınlara ait özel haller. Kadınlara ait özel üç hal vardır. Hayız, nifas ve istihaze. Hayız, lügat anlamı akmaktır. Blue çağına giren kadının rahminden her ayın belirli günlerinde akan kandır. Buna adet görme, ay başı adı da verilir. 9 yaşında başlar, 55 yaşlarına kadar devam eder. Adet süresi en az 3 gün, en çok 10 gündür. Hayızlı kadının namaz kılması, oruç tutması, Kur'an okuması, camiye girmesi, Kabe'yi tavaf etmesi ve cinsi münasebette bulunması dinen caiz değildir. Adet hali bitince yıkanması, gusül alması lazımdır. Temizlendikten sonra Ramazan ayında tutamadığı oruçları kaza etmelidir. Fakat kılmadığı namazları kaza etmesi gerekmez. Nifas yani lohusalık Nifasın lügat anlamı doğumdur. Doğumdan sonra kadınlardan gelen kandır. Hanefi ve Hanbelilere göre nifas kanı en çok 40 gündür. Maliki ve Şafiilere göre en fazla 60 gündür. Bu süreden sonra gelen kan nifas kanı değil, hastalık özür kanıdır. Yıkanmadan önce cinsi münasebette bulunmak haramdır. Lohusalık bitince gusül almak gerekir. Lohusalıkta kılınmayan namazlar kaza edilmez. Fakat oruçlar kaza edilir. Organları henüz belirmeyen yani el ve ayakları teşekkül etmemiş düşükten sonra gelen kan nifas kanı değildir. Hastalık kanıdır. El ve ayakları belirlenmiş olan çocuğun düşmesi halinden sonra gelen kansa nifas kanıdır. İstihaze, özür hali. Hayız ve nifas müddeti dışında rahim içi damarlardan hastalık sebebiyle gelen kandır. Hayız halinde üç günden... Az 10 günden çok, lohusalıkta 40 günden fazla devam edip gelen kandır. Ayrıca henüz 9 yaşına gelmemiş çocukla 55 yaşını geçmiş kadınlardan gelen kan da böyledir. Özür hali olarak kabul edilir. Bu durum namaz kılmaya, oruç tutmaya, hac yapmaya ve kabeyi tavaf etmeye mani değildir. Fakat her yeni vakit için ayrı ayrı abdest almak gerekir. Teemmüm. Toprakla yapılan bir nevi hükmi temizliktir. Su bulunamazsa veya bulunduğu halde kullanma imkanı yoksa niyet edilerek elleri temiz toprak, kum ve taş gibi bir şeye vurmak suretiyle yüzü ve her iki kolu mesh etmektir. Teyemmüm Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmektedir. Maide Suresi 6. Ayet Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin. Teyemmüm yapmak abdest ve gusül yerine geçer. Bu durum Allah tarafından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine verilmiş bir kolaylıktır. Teyemmümün farzları ve yapılışı. A niyet. Ne maksatla teyemmüm edilecekse ona niyet edilir. Niyet olmadıkça teyemmüm sahih olmaz. B yüzü meshetmek. C kolları dirseklerle beraber meshetmek. Teyemmüm şu şekilde yapılır. Önce teyemmüm için niyet edilir. Eller temiz toprağa vurularak yüzün tamamı mesh edilir. Sonra ikinci kez tekrar eller toprağa vurularak kollar dirseklere kadar mesh edilir. Teyemmümü bozan haller. 1- Abdesti ve guslü bozan şeyler aynen teyemmümü de bozar. 2- Su bulunup kullanma imkanı olunca da teyemmüm bozulur. 3- Özürden dolayı teyemmüm eden kimsenin özür hali ortadan kalkınca yine teyemmüm bozulur. Teyemmümün şartları 1- Abdest ve gusül için yeterli miktarda suyun bulunmaması 2- Su bulunduğu halde kullanmaya mani bir tehlikenin olması Suyun bulunduğu yerde düşman veya yırtıcı hayvanların bulunması gibi 3- Suyu kullanmaya mani bir hastalığın olması Vücudun tamamı veya büyük bir kısmının yaralı yahut yanmış olması gibi 4- Yanında içme suyundan fazla miktarda su bulunmaması 5. Kuyuda bulunan suyu çıkarmanın mümkün olmaması Namaz İslam'ın temel beş şartından birisi de namaz kılmaktır. Allah ve Resulüne imandan hemen sonra namaz emredilmiştir. Kelime-i şehadetten sonra en faziletli ibadet namaz kılmaktır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Nisa Suresi 103. Ayet Namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Namaz ayetten de anlaşıldığı gibi farz bir ibadettir. Bütün semavi dinlerde de emredilmiştir. Çünkü yapılan bütün ibadet çeşitlerini içine toplamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direğidir. Deylemi. Başka bir hadiste namaz müminin miracıdır buyurmuştur. Namaz çok özlü bir ibadettir. Tekbir, dua, zikir, tesbih, peygamberimize salat ve selam hepsi içinde bulunmaktadır. Şuurlu şekilde kılınan namaz insanın maddi ve manevi temizliğini sağlar. Kalbinin nurlanmasına sebep olur. Doğru ve huşu içinde kılınan namaz insanın ahlakını güzelleştirir ve kulu Allah'a yaklaştırır. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ankebut Suresi 245. Ayet Şüphesiz namaz ahlaksızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Ne yaparsanız Allah bilir. Namaz kimlere farzdır? Namazın farz olması için şu üç şartın bulunması gerekir. 1- Müslüman olmak. Namaz Müslüman olmayan kimselere farz değildir. Onun için Müslüman olmayan kimseler namaz kılarsalar da sevap almazlar. 2- Akıllı olmak. Deli olanlara namaz farz değildir. 3. Ergenlik, blue çağına girmiş olmak. Ergenlik çağına girmemiş olan çocuklara namaz farz değildir. Namaz vakitleri Vakit namazın en önemli sıhhat şartıdır. Namazın farz olabilmesi için vaktin mutlaka girmiş olması lazımdır. Farz namazı vaktinden önce kılmak caiz olmadığı gibi daha sonraya bırakmakta da uygun değildir. Vakti içinde kılınan farz namazlara eda denir. Vaktin dışında kılınanlar ise kaza olarak adlandırılır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Nisa Suresi 103. Ayet Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılınmıştır. Böylece namazın belli vakitlerde kılınması gerektiği açıkça bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in başka çeşitli ayetlerinde ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de beş vakit namazın farz olduğu bildirilmiştir. Beş vakit sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Namazlar en hayırlı vakitlere konuldu. Onun için namazların arkasından dua ediniz. Beş vakit namaz her yerin arzına göre ne zaman kılınacağı saat olarak hesaplanmak suretiyle takvimlerde gösterilmiştir. Ayrıca camilerde namaz vaktinin geldiğini duyurmak için Ezan okunmaktadır. Mekruh vakitler Gün içinde bazı vakitlerde namaz kılmak mekruhtur. Bunun sebebi ateşe ve güneşe tapanların ibadet yapma zamanı olduğu içindir. Onlara benzememek için bu vakitlerde namaz kılınması caiz değildir. 1- Güneş doğarken, güneşin doğmasından itibaren 40-45 dakikalık bir zaman, kerahat vaktidir. Hiçbir namaz kılınmaz. 2- Güneş tepedeyken öğle namazına 45 dakika varken namaz kılmak mekruhtur. 3- Güneş batarken sadece kılınmamış ikindi namazının farzı ve hazır olan cenaze namazı kılınabilir. Ayrıca okunan ayetin tilavet secdesi yapılabilir. Bunların dışında hiçbir namaz kılınmaz. Namaz Çeşitleri Hanefilerin dışında kalan diğer bütün mezheplere göre namazlar farz ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır. Bir namaz farzdır veya sünnettir. Vacip hükmünü kabul etmezler. Hanifilere göre namazlar üç kısma ayrılır. 1- Farz namazları 2- Vacip namazları 3- Nafile namazları 1- Farz olan namazlar A- Beş vakit namaz kılmak Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları B- Cuma namazının farzını kılmak C- Cenaze namazı Farzı kifayedir. 2- Ramazan bayramı namazı 3. Kurban Bayramı Namazı 3. Nafile Olan Namazlar Farz ve vacip olanların dışında kalan bütün namazlar nafile namazdır. 5 vakit farz namazların sünnetleri, teravih, teheccüd, duha, işrak, evvabin, tesbih, hacet, tevbe, istihare ve tahiyyetül mescid nafile namazlardandır. Namaz Rekatları çizelgesi: Sabah, ilk sünnet 2, farz 2 Öğle İlk sünnet dört, farz dört, son sünnet iki. İkindi, ilk sünnet dört, farz dört. Akşam, farz üç, son sünnet iki. Yatsı, ilk sünnet dört, farz dört, son sünnet iki. Vikir vacip üç. Cuma, ilk sünnet dört, farz iki, son sünnet dört. Teravih, son sünnet yirmi. Namazın Farzları Namazın on iki farzı vardır. Bunların altısı namaza başlamadan önce dışında yapılması gereken farzlardır. Namazın dış şartları olarak adlandırılır. Altı tanesi de namaza başladıktan sonra içinde yapılması gereken farzlardır. Bunlar da namazın rükünleri denir. Namazın dış şartları. 1- Hades'ten temizlenmek. 2- Necasetten temizlenmek. 3- Setri avret. 4- i̇stikbal kıble. 5- Vakit. 6- Niyet. Namazın rükünleri 1- Bir, İftitah tekbiri 2- Kıyam 3- Kıraat 4- Rükû 5- Secde 6- kade’yi Ahire Namazın dış şartları 1- Hades'ten temizlenmek Namaz kılacak olan kimse abdestsizse abdest alması gerekir. Cunup, hayız veya lohusa ise boy abdesti alması lazımdır. Su yoksa teyemmüm yapması gerekir. 2- Necasetten temizlenmek Namaz kılacak kimsenin bedeninde, üzerindeki elbise veya namaz kılacağı yerde namaza mani bir pislik varsa temizlenmesi lazımdır. 3. Setri avret Namaz kılacak olan mükellef kimsenin avret yerlerini örtmesi şarttır. Avret yeri vücudun başkaları tarafından görülmesi caiz olmayan yerlerdir. Erkekler için avret yeri göbek ile diz kapağı arası olan yerdir. Kadınlar için avret mahalli el, yüz ve ayaklar dışında kalan vücudun tamamıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuştur. Allah, buluğa ermiş kadının namazını başörtüsüz kabul etmez. İbni Mace 132, Tirmizi 160, Müsnet 151, 218, 259 4. İstikbali kıble Namaz kılan her Müslümanın kıbleye dönmesi şarttır. Kıble Mekke'de bulunan Kabe'dir. Namazdayken özürsüz bir şekilde göğsünü kıble tarafından çeviren kimsenin namazı bozulur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Bakara Suresi 144. Ayet Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Her nerede olursanız yüzünüzü o tarafa döndürünüz. 5- Vakit Farz ve vacip olan namazları kendi vakitleri içinde kılmak gerekir. Her namazın kendine göre belli bir vakti vardır. Bu vakitler her beldede farklıdır. Vakit girmeden farz namaz kılınmaz. Her namazı kendi vaktinde kılmak gerekir. Vaktinde kılınan namaza eda denir. Vakit çıktıktan sonra kılınan namazsa kaza olarak adlandırılır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. Nisa suresi 103. ayet. Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılınmıştır. 6. Niyet Namaza niyet kalp ve dil ile tekbirden önce yapılmalıdır. Tekbirden sonra yapılan niyet geçerli değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ameller niyetlere göredir ve herkese niyet ettiği şey vardır. Buhari Şafi ve malikilere göre niyet namazın rüknü olarak kabul edilmektedir. Namazın rükünleri 1. İftitah tekbiri Niyetten hemen sonra Allahu Ekber diyerek tekbirle namaza başlanmış olur. Buna başlangıç tekbiri de denir. 2. Kıyam Lügat anlamı dikilmek, ayakta durmak demektir. Farz ve vacip namazların ayakta kılınması şarttır. Fatiha ve bir süre okunacak miktar ayakta durmak gerekir. Özür ve hastalık sebebiyle ayakta durmaya gücü yetmeyenler namazı oturarak kılabilir. Fakat oturarak da namazını kılamıyorsa yatarak eda edebilir. Sünnet ve müstehap namazlarda kıyam şart değildir. Engel olsun veya olmasın oturarak sünnet namazları kılınabilir. 3- Kıraat Lugat anlamı okumaktır. Namaz kılan kimsenin ayaktayken kendisi işitecek derecede Kur'an-ı Kerim'den bir miktar sure veya ayet okumasıdır. Farz namazların ilk iki rekatında kıraat farzdır. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda farz değildir. Vacip, vitir ve bayram namazları, nafile, farz namazlardan önce ve sonra kılınan sünnetler, teravih, kuşluk, teheccüd ve tahiyyetül mescit gibi namazların her bir rekatında kıraat farzdır. Şafilerde namaza duran herkes her rekatta Fatiha'yı okumakla mükelleftir. Onun için şafilerde imama uyan kimselerin de Fatiha'yı mutlaka okuması gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Fatiha'yı, şerifeyi okumayan kimsenin namazı yoktur. Başka bir hadiste içinde Fatiha'yı şerife okunmayan namaz yeterli değildir buyurmaktadır. 4. Rükû Lugat anlamı eğilmektir. Kıraatten sonra eller dizlere yapıştırılarak yere paralel olacak şekilde baş ve sırtın eğilmesidir. Kadınlar ise erkeklere göre daha az eğilirler. Rüküda üç kez Sübhane Rabbiyel Azim denir. 5. Secde Lugat anlamı baş eğmek, yere kapanmak, tevazu içinde eğilmektir. Namaz kılan kimse rükudan sonra secdeye vararak iki ayağın uçları, İki diz, iki el, sonra burun ve alnı yere koymak suretiyle Allah'a tazimde bulunur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben yedi kemik üzerine secde etmekle emr emrolundum. Alın iki el, iki diz ve iki ayağın parmak uçları üzerine.'' diye buyurmuştur. Müslim. Secdenin yedi aza üzerinde yapılması şarttır. Her rekatta iki kere secde yapılır. Her secdede üç kere Sübhane Rabbiyel Ala denir. 6. Kaideyi ahire. Lügat anlamı son oturuş demektir. Namazın son rekatında secdeden sonra teşehhüt miktarı oturmaktır. Bütün kılınan farz ve nafile namazların hepsinde son oturuş vardır ve bu son oturuş namazın farzıdır. İki rekatlı namazlarda tek, 3 ve 4 rekatlı namazlarda ise iki oturuş vardır.